سبكي السفينة فإن الْبَحْرَ عميك سفينة السفة اليمنات والسفة وخذي الزادة كاملا فإن السفة الغريبة عزامتها الثمانية جوابتكم وخصف الحملة فإن العقابة كعودة كي يوليك أدنى السفنة في كيبرا خطلات o ahlisil amelâ feînnen nâtife ahlis. Yaptığın her şey çok özgürlük Sadece Allah'a tahsis et. Sâbülillâhe muhlifen lehuddin. Dini ona tahsis et. Çünkü daima seni yedeten o Rab temel ahlis. İşte uzun yolun hâzı. O uzun yolun, yolu, yolun tedbiri. uzun yolun lojistu. O yüzden yolun içi mali. Bir astel mantığıyla bakacak olursa, Bir kariyeden bir kariye, Dört ne kadar düşünürt, taşınır, tepkiler bir kariyeden bir kariyeden bir kariyeden bir kariyeden bir kariyeden bir kariyeden bir kariyeden değil. Bir sistemden başladık sisteminden değil. Maddeden, silist haleninden, elektronlar haleninden, nötronlar haleninden. Hiç bilmeyeceğim, yöldeki vasat atomu başkası ile, tuyalleri başkası bir âleme götürmek istiyorlar. Böyle Bu seferde insana ne lazım onu sen Dünyadaki seferlerin için neler lazım onu düşünürsen tedarik eder Ama öbür ailem için tedarik etmem gerekli olan tüyleri sadece sen o yola sürüklüye sürü sürü, sana gösterir. Şey. Süremiyoruz. Sürem, Namazla kabir ve cüzur arasındaki inançlakları bilemiyoruz. Allah haline kulukla ve terazinin ağır basması arasındaki inançlakları bilemiyoruz. Burada sırat müstakim, güçler içinde yaşamakla sırat müstakim arasındaki inançlakları bilemiyoruz. İmanla cennete girmenin arasındaki inançlakları bilemiyoruz. Kutsa, kışmak ile cehenneme arasındaki inançlakları bilemiyoruz. Ama öyle değil. Yolu O biliyor. Bizi O biliyor. Oradan Hazriyan O. Bizi Hazriyan O. Validen O. Yaratan bilir, Bilen öyle dedik. Hz. Ernaz gibi, adeta amel çekilmiş bir adam. hayatı amel, hayat-ı siyet. Anamdan doğduğum gibi, amelsiz, Hake, ve siyasız. Gitmeyip, bu kendi adına seyredirmiş veriyor. Öyle bir etsin, benim için seyrediyor. Yani, tabii bizim, Böyle bir mesleğe müracaat etmemiz üzüntü olarak konuştuk, siz hatırlatmamız. Ve şey yaptığı süreler meydanda. Hazreti Ömer'in yaptığı süreler bütün Osmanlı'nın 4 asırda yaptığı sürelere dönktü. Şimdi Hazreti Ömer dünyaya geldiği gibi böyle sevapsız, seyahatçı dünyadan geçmeyi arz edildi. Sosyalet bizim halimize dönmek içindir yani bunlar. Töylülükte böyle konuşulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinde de dediği gibi. Kulağın beyanlarında da hep böyle, ifadeye hep böyleydi. Kısa surelerde belki alt sure ile aralarında terhidin yanında terhid vardı. Belki Hüzzin veya Uzar'ın yanında terhid vardı. Ama diğer surelerde mutlaka Uzar'ın yanında terhid vardı. Burada bir terhidin yanında da bir terhid vardı. Tamamen olan insanları yöte atmaması için diyelim terhid terhidi yapıldı. Bu defa hemen insanlar arzuları şahlandırma manasına bunların içinde bir razet uyarlı, bir alaka uyarlı. İşte Aziz Kramer Efendimiz'in o durumunu anlatmak için mesela bir terhip duygusu hasıl etmiyor. Yani çok korkmalıyız, akıdetimizden en iyi etmemiz. O mesele öyle yaklaşıyor. Esret bir i Vezid-i bakarsan İbrahim diyor ki ne ''Nedir yani bu kadar, sen ne oziyet ediyorsun?'' ''Günahlarından mı korkuyorsun?'' ''Hayır'' diyor. Sürdüm korkuyorum bence. Ama Rıfat gibi bir alemin iptal edince kendisini rüyada girip soruyorlar Allah sana ne muamele yaptı? Allah diyor Peygamberlikle aramızda şu kadar üste işte kaldı. Üstede i̇şte bakarsınız 12. notada Kepenimi boynuma taktım. Senin sahip içimdeki kuluğun hem Asi hem Müsi. Asi başkaldırmış. Serkeşken. Müsi hayatı kökülüklerle geçmiş. İki faiz rafiyle söylüyor en sevdiğimden kaçmış bilmem ne olarak 4 sene sonra sana dönmek istiyorum diyor. Ki bu yani. Hangisine bakarsanız, o büyüklerden, büyüklüğün emareti Allah karşısında mahriyetti, tevazüdü, acaletti. Günahlarının şuğunda olmaktır. En büyük hatalarını daha daha büyütmettir. Hatanı o kadar büyüteceksin ki, sadece yöte düşüneceksin. Yöteceksin ki, Allah inayet ederse kurtulurum ama seni kendime, Ömer'imle benim kurtulma mümkün değil yani benim yerim cehennem. Allah hafif bir yer nasıl diyorlar? Öyle bakabilirsin ama Allah'ın rahmeti geniş. Sercan Allah söyler ki, o yani. şetlileri, menburları ile kendisine koş. burada muvazeni çok iyi sağlamak lazım. Hz. Ömer Efendimizin o milazısı, kendine mahsus bir milaz değil yani. Hepsini elde ediyorum, Hacı Kehbub Bekir'in, ''Güddü lütfü ya İlahi, men lehu zadun kalîl'' diyor. Azı az bu insana, Selemi Lütfü'nden İslam'larda bulunmuyor. Cümmetliğini lütf et diyor. ''Müflüsün lütfü ki ye'ki'in de bâbıh ya cebîl'' Müflüstü diyor ama, fakat sana karşı sadıktır. ''Ye'ki'in de bâbıh ya cebîl'' ''Güdül'' ismini söylüyor orada. Yani. Nerede geliyor benim ne ile hak Gelene doğru geliyorum ama fakat kafanın toplağını sütürler, dokunur Ve sonra cümler zemdet ve seyte atıl edeceğiz. Minhu isyanun, evin isyanun, erkehden, ihsanun, ve fabrun, ba'de ita'yı Bakın Hz. Kerimler değil yani cümler neler düşünüyoruz? İbrahim ve Temel Allah'ın abdik ala, fi ataka, ukran bil genobi ve kattaka. Ee inta o sirf eintahel bilaka. Ee inta tutmen yerhamsiwaka. Ettabliye dedi ki, ve eee yoku yam heyim haz ataka ve nem ne kadar sana başkaldın, hiçbir şeyler olsa da, bak sana ben baştasına etmedi. Diyor. Hangi Kabe'yi tevaf ederken, oğlu kalpine çıkınca azıcık temayı düşürüyor. Hakikten lida istiyor. Ya İbrahim, bir kalpte iki muhabbet olmaz. O hiç de hakik Muhabbetine mani başka muhabbetler al diyor. Oğlu ölüyor, düzenin dibine yorulur. O kadar bir Allah yolunda indirsen, yüreğini ortaya koymuş insanlar. Ama diyoruz ki senin asir kulun sana isyanıyla geldi diyor. Bakın o recada onunla müttefik olan bir sürü ikvanı var. Hep aynı şeyleri terenlemiyor ediyorlar. Öyleyse orada umumi değil, umumidir. Bence bir değil, umumi olmalı yani. Herkes öyle düşünmüyor, herkes o müdahaleye bağlı oldu ama bu demek değil ki ben hiç amel etmiyim nasıl olsa dünya geldimde 400 ve bu demek değil ki ben Gerçi çok amel ettim belki ama fakat ruhu yoksa onun, iyilesiyor yoksa özge mütevekke değilse manaya mütevekke değilse şekiller ortaya koymuşsan ben orada duymamışsan dediğim lafı duymamışsan vicdanında söylediğim sözleri vicdanında duymamışsan. Namazın her hükmünü böyle baklava diyor gibi duymamışsam, et-tahiyyatı duymamışsam, billahi duymamışsam, ve duymamışsam, bunlar benim yüzüne çarpılacak namaz şeklindeki şeylerdir. Dolayısıyla bunlar hiç sayma, bunların üstüne bir çarpı işareti koy. Ve hayatını böyle geçirmelisin, onların içine bir çarpı işareti koymalısın. İbadeti taasım bile sıfırdır benim ama bir sıfatı sıfır değil. O da senin ası kullarına bile engel rahmeti. Onun üzerine çarpı çekememler Ve i̇şte ona dayanıyor, ona güveniyor. Kötülüğün çok belki. Sen istifa edenlere affedersin. münabede bulunanlara sen de tevbelik edersin. Ama ilişkilerine gelince kimisini ihlaslızlıkla, kimisini süm'a ile, kimisini başka şeylerle, bu hüküksük etmişim ben. Kırıp kırkmediğim şey kalmamış. Dolayısıyla ben onları varsayıyorum. Dünyaya geldiğim Dünyadan çıkmak istiyorum. Ben de öyle istiyorum. bilmiyorsunuz ben mahlası bir kıtmer olarak kullandım. Kıtmer kulumdur. Ve bu lecada damında olmayacak. olmuyorduk. Bir insan içeceğin ihtimal değildir. Güzel düşse düşse kıtmerlik düşer. Ve bunu, Estağfirullah'a yatırım mülazasıyla bir tevazif şeklinde de almayın kısımlar. Bu benim inancım, kanaatim. Ve bu mülazayla ve yani Ya bu ayet bu. Ashab-ı O da ve Seyit Cennet, Seyit, Seyit, Seyit, Seyit, Abi bir kısım şey cennete giriyor, ben lütfen arkanda kuyruğumu salgıya salgıya salgıya gelmesi gibi, sen bir Ben sıradan bir kuldu veseleyim diyorum Şunu da söyleyeyim, ben ölçülük yapmadım. Adam ölçülmedi, günah etmedi. Ahlaksızlığı Ama kulluk sadece onları yapmamadan, veya yapması gereken olan yapmadan ibaret değil. Allah bana ne fırsatlar ihsanı ki, kireyi, arzı, yörüngesinden on yata bileceğiz. bir manivela gibi bir Onu kullanarak, Allah'ın izniyle, terevili, inayetiyle, membiyle, lütuyla, havriyle, kuretuyla arza, yeni bir hareket tarzı verilebiliriz. Bunlar yapamazsın, harekettir. Şimdi yale-i Ve bu açıdan da ben, bu hazarette Rabbimiz'i yürütmek istiyorum. Onun için bir kıtmıyız. İnsanların itaat tablosu arkasında cennete girme gültü yatmayan bir kıtlıyız. Ben buyum arkadaşlarım da bu. Onlar farklı düşünürlerse benim yanımda yerleri yok. İstazetilmediği zamanın böyle infat adına açtığı bu çığır onu gösteriyor bize, talebelerine, yazacaksınız, dağıtacaksınız yani. Hatta dönebilirim ki o zor şartlar altında, o yazma, o teksil eklem, o gün o iktidai makinalarla, taş bakışı işte, filan şeylerle Ondan sonra onları dünyanın bir yanına dağıtlamaydı o Yani bugün siz bir kitap basarsınız, 50 bin kitap basarsınız Dağıtınızı sömür ve dağıtınızı bir dağıtınız verirsiniz Birdenbire de 50 bin adama girer O gün, yüz tane şeyi basmak için sabah kadar bir insanın Bu teksil makinesini çevirmesi lazım Öyle değiller yani. Aslan dediğim Asfabi'den bahsediyorlardı. Teksir matematiklerini çevirken böyle kendi kendine Hasri <gülüyor> Abdi Cellallahu, Mahrik Azzeleullah, Duh Muhammed Sallallahu Aleyhi İllahi İllahi Seyir Yardım. Deden bile kapıyı ya, de kadar Efendimiz veya kadar. içebilir. Bunu söylerlerdi o zaman. Şimdi çok zor bir mesele yani. İki defa kolunu çevreceksin, bir tane yaprak çıkacak. Yazma ayrı değil. Söylenme ayrı bir iş. Bir yerde bir dağın başında onu çekiyor iseniz ayrı Onu bazı insanlara eline verir. Bunu şimdi dağsın değil. Yüz tanesini işte on tane adamla her birimiz on yere gideceğiz. Dağıtma ayrı yani. Bunlar çok zor çok çekinik şeyler. İşte o zor şartlar altında onu söyle yapmaları mesaj örnek ölmek olmayacaklarından çok önemli. Yani hiçbir hiç şey adamları yıldıramıyor. Hiçbir hiç şey karşısına teslimiyorlar. Hiç eğilmiyorlar. Gündana da koyuyorsun, de da koyuyorsun. Orada birisinin şey, sigara paketini attığı yerde hemen onun mal bulmuş, mali gibi alıyor adamlarını. Çok yüksek bir yataç ağaç oluşuyor. Tam da işte bir yataç kadar yazı yazı veriyor. Bu kadar ağır sertler altında. Ağır sertler altında deneyimek yolu gösteriliyor insanlara. Bütün ağaç, yaprak, din kudakta onu ifade ediyor. Kızaavya'da Öyle sürüklenir, meseleyi öyle bakarsanız insan hiç uzaklaşmaz. Laboratuvarda da uzaklaşmaz. Mesut Hub'un başında da uzaklaşmaz. Telekub'un başında da uzaklaşmaz. Ama öyle bakmak lazım biraz. Yani, neye nasıl bakacaksın? Neyi nasıl imtala'ya, bilahataya alacaksın? Öyle anlıyorsan sayesinde hiç şahaneye Ve buna, e, medya faydalarla bir şey naklederek arz etmişsinler yani. En tipik örneği de bunun, Şi la onda, ya ila diyor, ya işte, bir kule yap bakayım ya, Musa Ve Hazreti Musa hiçbir zaman demiş mi ki yani, bir kule yaparsın böyle, oradan çıkıp bakarsın benim ilahımı sen de görebilirsin, değil mi? Hmm. kitap böyle bir şey dememiş. Bu hezeyanı sen uyduruyorsun, bu bakış zahriyesini ayarlayamamadın demektir yani. Şimdi bu kadim, bu mevzuda bakış zahriyesi inhirafa uğramış bir prototip. Günümüzde çok prototip temsil eden zaten Gagarin diyor. Merhum şu Gagarin'i anlatırken şöyle diyordu. Hani aya gittiğini söyledi. İlk defa böyle işte aya giden filan dolaşan aynı şrafına tır gelen bir insan olarak ilk astronot. Gelip diyor ki ben dolaştım geldim. Orada Allah'a rastlamadım. Yani materyalist, felsefenin sefenin delil ve teyit arayan sel gezganlarında ben e, rastlamadım buna. Merhum kendine mahsus olsesiyle Allah hayvan sana Allah'ın fesada balon sütünde olduğunu sana kıl sevmedi. Yani. Bu basit bir şey. Biz diyoruz Allah, o Allah'tır ki 2 kez ile 3 milyon, 3 sistemleri idare eder. size sizin sahtamanızdan daha yakın olmanın yanında. ve Şimdi siz onu sadece kameranın etrafına atabiliyor, derasıyorsunuz. Allah'ın öyle olduğunu sesim söyledi. Şimdi bu açıdan meseleyi biraz tak hâksatet sesüresinde ele almak lazım yani. O cihete olmak olarak ele almak lazım yoksa Gaga'nın saçları çoğalıyor, siyahın saçları çoğalıyor onlar. renklerle tüllenen gölgesine bir baksa, kendini bu yağlar denizine bıraksa, sarar uskunu kendi mavi yeşil elbakan, hele gadi hele giri hele kader kan. Namlelerle güllerle sabah asın sonsuzdan. O müstâni tavırlarıyla sestem, rafayttan Yerdenizam, göstenizam, ahent perde Varlık onun güzelliğini söylüyor her yerde Ufuklarda her zaman hülyalı bir mal değil O şerlikle çıkan koylar, yol yol sevdik derinlikleriyle ovalar, ovalar Yenmeyen sütçanıyla gülüp oynayan bata, tüm sıcak vadiler, şu adalar, semur dağlar, hiç durmadan işleyen, ünlü söyleyen rivsler, her dönemeşte yollar, köprüler var selvadan sonsuzluk görürüz her yerdeki bu edadan, her yanı her renkli her esiri de ayrı bir hazdan. Duygular köpürür her lahza, Nazdan, niyazdan. Mevsemler gibi bir yumuşaklıkla öteden, Melekler uçup geliyor sanırsın göklerden. Çeviniriz her an, daha duşkun, daha gergin, Semari senfoniler dinlerik ki, Yer yer öteler ses verir kendi nefesinden, Kurtulur ruhumuz varlığın dar kafesinden, ve sifrar cennetleri açar duygular artık her yanda o duyulur, duyulandan da açık. Su sesi almış gibi bütün ruhlar dirilir, sonra bir dilinmezler ve halleti ölür. Güneşli cennetten, köfteli filberden, gönlün Zümrüttepe'lerinde bin fetir birden, sökülür bu alemde ağırlar ve her gece, yaşamaca ökünlere an.